الفرد الصمت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين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 39. dersteyiz. Esma ve Hüsna şerhinde. Allah'ın güzel isimlerini şerhinde 39. dersteyiz. Bundan önce 89 isim açıkladık. Bugün 9. isimdeyiz. 9 ve 91 an 1 isim birden açıklayacağız. O da nedir? Kişsi bir birbirine bağlı olduğu için alimler kişisini bir arada uygun görmüşler. Allah'ın güzel isimlerinden El-Qabiz. Çinji ismi El-Basit. El-Qabiz El-Basit. Bu çok güzel isim rabb Alemin isimlerindendir. Kissi birbirinden tamamlaşır. 13 için alimler ikisini bir arada zikretmişler. Tabi bu da Kur'an-ı Kerim'de diğer güzel isimleri gibi geçmiyor direkt olarak ama fail olarak geçiyor. Oradan bu isim e, alınmıştır. Bir de sünnette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu isimleri Rabbil alemine vermiştir. Bakara surası 345. ayette ve يَقْبِضُ ve وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah kabzeder, basteder. Kabiz, basit. <gülüyor> Buradan alınmış, fail olarak. Hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes hadisinde rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne Allahe huvel musa'iru el-kâbidu el-bâsitu er ve anni la ercu an alqa Allah ve les ahad minkum yatlubuni bi-zulmetin fi damin wala malin Bu da hadis sahihtir. İbn Mace, Ebu Davud birçok müsnedde geçiyor. Sahip hadistir. Burada da açıktur. Kabiz, basit Allah'ın adıdır. Evet ondan dolayı Elüsünne bu buç güzel adı bir yerde zikretmiştir. Ayette Bakara suresinde vallahu yaqbidu ve yapsid. Burada da Allah kabizdir, basittir. Şimdi kabizin anlamı nedir? Basit'in anlamı nedir? Luhatcede. Tabi Arapça terimde kab kabiz yani kabzetmektendir. Kabzetmek nedir? Tutmak. Bir şeyi tuttun, kabz ettin. Basit nedir? Tam tersi. Bir şeyi saldın, açtın elin. Onun için cimriye diyenler eli çok sıkıdır. Kabz etmiş yani. Eli sıhıdır. Cinayet tirneye eli para çıkmaz onun. Cimri. Ama cömert insana eli açık olanı derler, eli açıktır. Bak böyle açıktır. Yani Cimri elini sıkmış Celal para ne çeksin. Yiğitsen yani. Ha? Ama camart adam elini açmış ne kadar alırsan al. İşte bu Arapça'da kabır ve basit. Lugacca'da. Çok ayetlerde bunu açıklıyor Allah subhanehu ve teala. Diyor ki mesela Tövbe surasında وَيَقْبِظُونَ اَيْدِيهِمْ Ellerini sıkı tutarlar. Ayette de "Vallahu يَقْبِظُ ve ibsıt Allah kabzeder tutar ve baster salır açıktur yani. Neyi? Geleceğiz şimdi Allah Teala ne de kabizdir ne de basittir. Yani kabizden basit lügatte çizsi cissi birbirinin zıddıdır. Kabiz yani tutan, sıhı tutan, her şey onun elinde olan. Basit her şeyi Apaçuk, her şeye açuk yapandır. Anlamı, terim anlamı olarak Allah subhanehu ve teala hakkında anlamı nedir? Yani kabiz dedik, tutmaktır. Ayette geçtiği bir ellerini tutmuşlar. Basıpta ve melâiketu basiti basitû Melekler de açık koymuşlar ellerini. "Wabsutu wa absutu ileyke ileykum eydihim ve Dillerini, ellerini kötülükte size açmışlar. Ayette geçiyor. Açmışlar yani önünü, engel yok, her şeyi size karşı kullanıyorlar. Bu basıttır dedik. Hatta Allah subhanehu ve Teala Yahudilerine diyorlar: diyorlar Allah Teala'nın eli makbuzdur. Allah Teala ne diyor? Diyorlar Allah Teala cimridir, eli sıktır diyorlar. Hatta meşhur Hazreti Abu Bakır olardan tartışıyor. Ondan sonra gelip Abu Bakır'ı Bakır Resul'e şahit ediler. Sen diyorlar senin adamın çok bize zulmetti, sert çıktı bize. Allah Teala oradan ayet indiriyor. Abu destekliyor. Diyorlar Allah gillet, Allah'ın eli cimridir diyorlar, sıkıdır diyorlar. Allah Teala dönüp ne diyor? Belveda humapsu tapan. İki eli de Allah'ın açıktır. Buradan basit gördük mü? Ortaya çıkıyor. İyi Allah Subhanehu Teala hakkında basit nedir? Habiz nedir? Bu çizsi birbiriyle bağlıdır. Alemler diyorlar bu çizsini zikretmek birbiriyle mükemmelliktir. Birbirinden ayrılsan yerine göre mekruh olur. Yerine göre caiz değil, yerine göre mükemmel olmaz. Anlatabildim Yahudilerin kullandığı gibi. Onun için biz ehli sünnet olarak abizden basiti çizsi bir arada kullanırız. Aynen Necip'i Allah'ın diğer isimleri gibi Kaldıran indiren Allah-u Teala'dır. Ondan dolayı kabızdan basit cissi birbirine bağlıdır. Cissi bir arada olsa çamal vasfıdır. Yani Allah-u Teala tutar verir. cissi de elindedir. Allah-u Teala tutar desek sadece eksik oldu. Allah Teala hikmeti gereği tutar, hikmeti gereği verir. Ondan dolayı Allah Subhanehu Teala neyi tutar, neyi verir? Bu evren Allah Teala'nindir. Bu evrende ne veriliyorsa Allah Teala'dendir. Ne sene ulaşmıyorsa bu evrenin nimetinden bil bu da Allah Teala'dendir. Ne musibe başına geliyorsa bil Allah Teala. Elindedir bu musibet. Gerçek musibet kendi nefsinin cezasıdır. Ama her şey nedir? Allahu Teala'nın elindedir. Kabiz basit. Eydi de allah Teala ne verir? ruhları kabzeder. ruh alır. Kim ruhi alabilir Allah'tan başka? He? Kim canlını öldürür? Allah'ın izni olmazsa olmaz. Demek ki Allah nedir? Kabizdir. Kabzeder ruhunu söker. Alır ruhunu. Eidir kim sana ruh verir Allahu Teala. Kim ölüyü canlandırır Allahu Teala? Sen ölüsün. Kim seni diriltiyor? Allahu Teala. Ananın karnında sana ruh verirler. Uyuyursun, ölüyorsun. Kim orufe bir de getirir sene? Allahu Teala. Kim rızk verir sana? Allahu Teala. Hangi ismi burada kullanılır? Basit. Rızkı Allah veriyor Sen hak etmişsin hayır. allah Teala. Yeter ki sen çabala ben rızkını veririm. O çabalanın karşılığı bu rızkı hak etmişsin hayır. Allah'ın rahmetiyle hak ediyorum ben. Demek ki Allah nedir? Basıttır. Kabiz nedir? allah Teala tutuyor. Neden arkadaşa iyi rızık vermiş, arkadaşa verilmemiş? E Allah'ın hikmeti gereği. Allah buna bas etmiş ona kabz etmiştir. Bu ümmet toplansa sene gelen rızkı engellesi engelleyebilir mi? Hayır. Bu ümmet toplansa bu arkadaşa engellenen rızık kimse verebilir mi? Onu da veremez. Delil tarih ve güncel hayatımız. Her şey Allah'ın elindedir. Onun için rızkı Allah subhanehu teala verir. Rızkı da Allah subhanehu teala tutar. Hayatı, ruhu Allah Teala verir. Ruhu da Allah Subhanehu Teala alır. Nedir? Kabis, basit. Gördük mü? İyidir. Bir daha muhim kabuz var, basit var. O da nedir? İman. Kim senin imanı verir? Kim imanı alır? Niye fakir fukaraya İman nesip oluyor. Cabaruklara iman nesip olmuyor. Kim yapıyor bunu? Allahu Teala. Mekke'de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hayatına bakalım. Kim isticabe etti 13 senede Resulullah'a? Genelde fakir fukaralar. Allah kalplerini ne yaptı? İnşirah etti, basit etti. İmanı imanı kabul ettiler. Abu Cehillerin kim kalbini İmana yasakladı, kabzetti onu. İman durarken ruhları sökülüyor. Kim yapıyor bunu? Allah subhanehu teala. Kimin elindedir iman vermesi, alması Allah elinde. Kalbin ne zaman sıkışır bir şeye karşı, sevmediğin şeye karşı. Ne zaman kalbin ferahlenir, sevdiğin şeye karşı. İşte Allah veriyor sevciyi, Allah alıyor sevciyi. Allah bast ediyor, ediyor. İşte En'am surasında Allah Subhanahu ve teala 125. ayette ne buyuruyor? فَمَنْ يُرِدِ en اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْاِسْلَمْ Kime Allah teala hidayet vermesini istese, kalbini inşirah eder, açığlar. Rahatlattırır. Neye karşı? Ha? İmana karşı. İslam'ı kabul edersin. وَمَنْ yurid أَنْ يُضْلِلْهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا harajan, كَأَنَّمَ يَصَّعْعَدُ فِي السَّمَعَ sema. de Allah subhanahu wa ta'ala dalalet yoluna savk ediyorsa onun kalbini sıkız yapar. İslam'a karşı. Onun için tavutların çokunu görüyorsunuz ve yavruları. Tağut ve yavruları var. Buradan anlatıyorsun adam seni dinlemiyor. Ya diyorsun nasıl bu adam akıl çalıştırmaz? Teknolojiyle aklı süper çalışıyor. Dünyada akıl süper çalışıyor. Allah din, iman, akıl, mantık dini çalışmıyor. E Allah istememiş. Bir de örnek veriyor. Diyor, kalbini öyle sıkar ki sanki asmana çıkıyor. Sahabu bun nasıl anlasın? Bugün de elim ispat etti. İnsan havaya çıktıkça e, yer cazibiyesi azalır, hava basıncı çoğalır, kalbi sıkışır. Uçaktada bunu insan hisseder, 13 üç uçağa denge verilir. Ama sen normalde çıksan ne kadar çıktıkça basın çoğalır, o zaman kalbi sıkışır onun için tansiyonu olan kalp krizi olanı yüksek dağlara rakımlara çıkmaları tıbben yasaktır işte diyor Allah Teala örnek veriyor nasıl çık çıkanın kalbi sıkışır senin de imana karşı böyle kalbin sıkışır Eydir, kim aldı bunları Allah Subhanahu ve Teala rızıkları ruhları nefisleri ne yapar kabzeder Neyi verir erzakı verir, rahmeti verir, kalplerin anahtarını Allah verir. İşte bu nedir? Basıttır. kabzdır. Her şey Allah Subhanahu wa Taala'nın elindedir. Vallahu yab situ yakbuzu ve yab ayette geçtiği gibi. Kabz basit. Kabz nedendir? Temfir kötü bir şeylerle tutulur. Ama basit hirde hirattedir. Genelde rızıkta olur, imanda olur. Evet. Şimdi Allah subhanehu ve teala dedik kabizdir. Yani tutar. rızkı tutar, ruhu tutar, hidayeti tutar. Her şey onun elindedir. Bir evrende onsuz bir şey olmaz. Basit'ta daha umitle şeydir, kinayettir. Allahu Teala ne yapar? Verir. İnsan vermeyi sever. İstersin her zaman sana verilsin. Bir şey alınsın senden istemezsin. Onun için bu isimler çizsi birbirini alimlerimizin dediği gibi dengelemiştir. Ondan dolayı burada ne var? Allah'ın bütün yani bu tabolaya, itikat tablosu dedir nedir? Yapboz gibidir. Bütün parçaları yerinde olmasa tabola eksik kalır, yanlış anlaşılma olur. Allah basittir kabızdır. Ama neye göre basteder kabzeder? Neye göre? Hikmeti gereği. Bir hikmeti var. Bakın alalım neyi? Rızkı alalım. Allah istediğini az verir, istediğini çok verir. Neden? Çünkü Allah Teala biliyor. Bu kuluna çok verse o çokluk ona zarar olur. Vermiyor çok. Buna az ila için az veriyor. Bir kısmına çok ver, e, az verse zararlı olur ona. Çok veriyor hatta o kurtarsın. Bazen de Allah Teala ne yapar? Zengine verir. Hakkıdır. Bu dünyayı istediği verir Allah Teala. Bunda Allah'ın hikmeti var. Bir hikmetini de ayette Şura suresinde anlatıyor bize. 30 27. ayette diyor: "Ve lev basta Allahu'r rizqa liibadi lebagav fil ardi ve lakin yunzilu biqadrin ma yasha." Allah Subhanahu taala diyor, rızkı bastetseydi, her çeşe verseydi ne olurdu? Lebagav fil ardi. Ne olurdu? Aşırıya ciderdiler, Haddi tecavüz ederdiler. Ama Allah'ın heçmeti gereği mikdarında indirir. Onun için bakıyorsunuz bazı Müslüman, bazı imanlı çok zengindir. Bazı imanlı fakirdir, bazı imanlı ortadır. Demek ki allah Teala biliyor heçmeti gereği bu kula bu gidiyor. Ama kafire allah Teala bakıyorsun veriyor. <gülüyor> Verir allah Teala'nın adaleti gereği. allah Teala Diğer kaidelerde ne diyor? Dünyayı iste, dünyayı veririm. Ama ahirette nesibin yoktur. Ahireti iste, dünyayı ve ahireti veririm sana. Ama dünyayın vergisini sen karar vermezsin, ben veririm. Seni ahirete götüren dünyayı veririm sana. Bakın şimdi biz iman üzereyiz elhamdülillah. İnşallah Allah da sabit kılar bizi. Her çeşin miktarca rızkı var biraz az olsaydı fitne olurdu belki bizim için. Biraz rızkımız fazla olsaydı aşırıya gidip fitne olurdu bizim için. Onun için kanaat, kadere iman budur işte. Şükretmek budur işte. Bu da nedir? Allah'ın basit, tam kabiz, hikmeti, nedir? Olması lazım. İyidir. Bu isim Allah subhanehu ve teala hakkında nasıl kullanırız bu isim? Önce dedik, bu iki isim bir arada kullanılması lazım. Teç kullansa eksik olur. Allah kabzedendir. Ama bu işin mükemmel Allah verendir. Allah affedicidir. Teç başına kullansam mı? kafirler der. Biz de affalacağız Ama Allah nedir? Şedid ikabdır. Dencelenli Havhten raca gibi. Rafihten hafız gibi. Mubdiden muid gibi. İlk başlatandır Allah. Allah da çeri çevrendir. Ondan dolayı habizden rafi' alimlerimiz demiş kisi bir arada kullanılır. Kessini bir arada kullandık. Ne olur? Allah'ın güzel sıfatları ortaya çıkar. Evet. Şimdi biz Allah subhanahu ve teala hakkında <gülüyor> bu ismi nasıl düşüneceğiz ve nasıl bunu güncel hayatımıza yansıtacağız? Şimdi biz anladık Allah-u Teala her şey onun elindedir. Kadirdir, muktedirdir. İbni Abbas'ın hadisindeki gibi Resulullah diyor, bu dünya toplansa bir kula fayda versin. Allah yazmamışsa kimse veremez. Bu dünya toplansa İyisi ve cinni. Bir kula zerar verseler Allah onu yazmamış sallahu anh kimse zerar veremez onu. Burada ne çıkıyor ortaya da? Burada ile tevakkül çıkıyor ortaya. İşte Allahu Teala'nın bu güzel isimleri güncel hayatımıza hikmeti gereği, anlamı gereği yansıması lazım. Ki biz hakkıyla ile kullanalım. Allah'ın yanına gidelim. Çünkü Allah Teala ebedi olarak cenneti müminler için yaratmıştır. Kendine kendiyle ebedi kalan insanlar için yaratmıştır. Bunu nasıl yansıtırız hayatımıza? Öyle bir Rabbimiz var ise, her şey elindeyse her şey ona tabi ise ne yapacağız arkadaşlar? Bu Rabbimizi seveceksin. Muhabbet bir de pura bibimize bakıyoruz. Her şeyi onun elindedir. Verici almak ama elmiyle, hikmetiyle kullanıyor bunu Allah Teala. Biliyor. Elmi var. Alimun Hakim. Alimdir, biliyor Örhan'a bu kadar verecektir. Ama aynı zamanda Alimdir, Hakimdir. Biliyor, hikmetten veriyor. Orhan'a da elimden hikmetten daha fazla verecektir. Bu her şey de olabilir. Elimde de olabilir, rızıkta da olabilir. Her ne varsa bu evrende Allah vergisidir. Hiç kimse diyebilir mi ben kendimden bunu kazandım diyemez. Her şey Allahu Teala'nın elindedir. Ondan dolayı bu neyi gerektirir? Allahu Teala'nın muhabbetini gerektirir. mehabbette arkadaşlar neyle olur? Hakkı ile muhabbet dedik. İttiba'lı olur. Mahabbet ibadetin en önemli neydir? Rüknüdür. İbadet üç taş üzerine durar. Yani kulluk üç taş üzerine durar. Kullanmak için tencere gibi üç taş üzerinde duracaksın. Bir, muhabbettir. İkinci taş, korkmaktır. Havftır, Allah'tan korkacaksın. Üç, raca'dir, umittir. Bu üçün üzerine oturdu, kulluk yerine gelir. 13 alimler demişler Erkenül ibadeti 3. İbadetin rüknleri üçtür. Sevgi, korku, reca. Sen Allahu Teala'ya korkudan dolayı ibadet etsen ne olursun? Münafık olursun. Olmaz. Korkudan ataştan korkuyorum ibadet ediyorum. Bu nedir? Allahu Teala'ya ilan ediyorsun Rabbim zalimdir beni yakar. Allah Teala'ya ümitlen ibadet etsen ben Allah Teala Gafurur Rahim'dir her şey Aynı zamanda Allahu Teala'yı bila teşbih ta bir cayız ise kalı almıyorsun. Ne diyorsun? Allah Teala affeder. Gafurur Rahim'dir. ama Allah Teala diğer tarafta ne diyor? Şedidül İqabtır. Denge. Onun için hauftan recah. Biz Allah'tan korkacağız çünkü allah Teala'nın kuralları ciddidir. Aynen zamanda Allah-u ümit ederiz. Erhamen Rahim. İyidir ben allah Teala'nın ateşinden korkuyorum çünkü kuralları ciddidir. Allah'ın sözü birdir hiç olmaz. Dese bunu yap. Yapmayanı cezaya veririm. Muhakkak cezaya varacak Ama ben bunu yaptığımda mayine bassam, yaptığım aslında arize yapsam Orada derim Allah Teala Gafur Rahim'dir. Yok ben te tedbir elden bırakım Allah'ın emirlerini, yasaklarını yerine getirmeyeyim. Ondan sonra Allah Gafur Rahim'dir. Hayır Allah senin için burada Şedidül Eyqab'dır. Allah nerede Gafur Rahim'dir? Ben yola çıkmışım. Orada arize yaptım. Orada Gafur Rahim'dir. Ben mükeşsizli böyle inanıp cidiyorum Allah Teala'ya. Kabul olunur mu? Hayır. Kabul olmaz. Neden? Çünkü bunu ben korkuyorum, umit ediyorum, çıkarım için. İbadetim kabul olmaz. Nasıl kabul olur? Bunu severek yaparız. Sevci, alimler diyorlar, kuştur. İbadet bir kuştur. Sevci başıdır, havf, korku bir kanatıdır, raca o bir kanatıdır. Kuşun başı olmasa, ki kanatı olmasa uçar mı? Uçmaz. Uçmaz. Tencere üç taş olmasa durar mı? Durmaz. İşte ibadet de böyledir. Onun için sevgi kulluğun zirvetidir. Sevci olmadan bunlar olmaz. Eğer sevci olmasa kuş uçmaz. Çıkanatı da olsa ne yarar? Kuşun başı yoktur zaten hayatı gitti. Eğer kuşun başı var kanatı yoktur. Bir yere giremez. Ben Allah'ı çok seviyorum. E uç, kanat çırpın, git Allah-u Teala'ya uç, yanına uç. Hayır ya Allah gelir beni götür. Eyi götür seni cehenneme götürürler. Uçacaksın. Çaba göstereceksin. İbadet bu neden olur işte. İşte hakiki sevci budur arkadaşlar. Hakiki sevci eşittir hakiki kul. Hakiki kul eşittir sevci. Bu çizsini de çarp, çırp seni cennete götürür. Eşittir cennet. Bu çisini, bu üçünü bir arada koydun, yani sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Sırat-ı müstakim nereye götürür seni? Cennetin kapısına. Kim karıştırır seni melekler? Tübtüm fethuluğa salimin. Aminim. Buyurun, gülün. Halal olsun size. Hak etmişsiniz burayı derler. Evet, 13 arkadaşlar biz severiz korkarız ümid ederiz Allahu Teala'yı mutlak severiz Allahu Teala'nın katı kuranlarından çetin çetin azabından şiddetinden gazabından korkarız Allahu Teala'nın ümit rahmetinden mağfiretinden ümid ederiz Allahu Teala mükemmel olduğu için bütün şifatları da mükemmeldir Evet bu birinci bunu böyle yansıtacağız hayatımda. Yoksa kabiz, basit ne olur? Devreye geçmez. Bakın hep isimler aynandır. Çünkü Rabbimiz tektir, eşi dengi yoktur. Tek yolda onu götürür, onu ona seni götür o da sırak müstaklindir. O zaman isimlerin de bütün anlamları, bütün gerekleri aynı kapıya çıkıyor. Biz niye şerh ediyoruz? Biz diyoruz ey gafil, Ey insanoğlu hepimiz biz gafiliz. Ey gafil insan bak Allah Teala sene bütün kapılar aynı yola çıkıyor. Onun için gaflete düşme. Hak kapısı birdir, cennetin kapısıdır. Dalalet yolu çoktur. Şeytan bizi aldatmasın. Evet, ikinci nasıl hayatımıza yansıtırız? Tevekkülün hakikatini burada yaşayacağız. O da nasıl olur? Allah Subhanahu ve teala kabizi ise, ise, o imanı verir, o imanı alır, o rızkı verir, o rızkı alır, o hidayeti verir, o hidayeti alır. Biz ne yapacağız? Hakkıyla kime tevekkül edeceğiz? Bunun sahibine. O da kimdir? Allah-u Teala'dır. Onun için tevekkül nedir? Allah'a mutlak cüvennahtır. Tevekkül dedik vekaletten alınmıştır. Ben Eyyub kardeşe güveniyorum. Ona gidip notardan vakalet veriyorum. Vekilimdir o benim. Ne diyor? El vekilü kel asil. Vekil asıl cibidir. Bu beni temsil eder. Yerime imza atar. Ben ona vekalet vermişim. Güvenmişim yani. Eydir. Sen kime Sen ben niye yuva cüvendim? Bütün vekalet verdim. Açık, cenel bir vekalet verdim ona. Çünkü ben Eyyub kardeşe cüvanıyorum. Bu benim ne etimiye ne çeyimliğime dokunur. Cüvanlıktır. Tecrübeyle cüvanmış. Biz her şey çünkü Eyyub'un elinde olur. Eyyub'un her şey çimin elindedir. Bu evrende Allahu Teala'nın elindedir. O zaman cüvanıyorsan ona tevakkül edersin. Ya Rabbi her şeyi Sene bıraktım. Sen nasıl uygun görürsen böyle yap. Nedir bu mutlak tevekküldür. İşte bir kul hakkıyla Allahu Teala'ya nasıl güvenir? Böyle güvenir. Ben her şeyi Allahu Teala'ya güveniyorum. Ama ben Allahü Teala'yı güvendim. Kovuçul ettim. Yerimde oturup sayacak mıyım? Hayır. Bu dünya sebepler dünyasıdır. allah Teala diyor rızkın ayağına gelmez. Sen yeter ki ya Allah diye yerinden kıvır da rızkın senin yanına gel. O zaman diyeceğim yerim. Hareket edeceğim. Sebeplere sarılacağım. Sebep alacağım ki allah Subhanahu Teala bana yardım et. Yoksa etmez. İşte tevekkül budur. Allah'a güvenirsin ve ondan sonra Allah rızkını verir. Biz sebepleri alacağız, Allah'a güveneceğiz. Ama sebepleri aynı zamanda küfür inkar edeceğiz sebepleri. Neden? Ben evet kapıdan çıkıyorum. Benim çıkmam olmasaydı rızkım gelmezdi bu küfürdür. Benim rızkım Allah levh-i mahfuzda beni yaratmadan önce almış ama muallak koymuş onu. Çıkmasan rızkını vermezsen sebebi alıyorum ama sebebe inanmıyorum kaide budur anlatabildim arkadaşlar işte hakiki tevekkül budur onun için biz bu ismin kabiz basit Allah'ın elindeyse her şeyi o verip o alır, alıyorsa o zaman neden biz ondan başkasına acizlere inanalım ister ins olsun ister cin olsun her şey Allah'ta ise ben Allah'a güvenirim mutlak olarak. Azimsin ya Rabbi, kurban oldum sana. Her şey senin elindedir. Kadirsin, muktedirsin, kabitsin, basitsin. Ben sana verdim, teslim ettim emrimi sana. Sen rızkımı verirsin. Ne yazmışsan odur, yola çıkarım. Güvenmem. Ha, benim elim, benim rızkım çadır üzerinde bir artı bir içi devran kardeşin elindedir. Ama ben sebepler dünyası gelip devrene salan veririm. Devran kardeşim, edebiyet gereği, insaniyet gereği nasıl ben bundan iş isterim, nasıl bu beni iş verir, nasıl ben ona bir şey satıyorsam o benden alsa ben rızkım gelir, onu sebeplerini alırım. Yok devrende rızkım onun elindedir. Ben durup devrene böyle bakarım uzaktan. Gel lan benden al bunu diye. Bu ne oldu? Sen sebeplere sarılmadın. Sebepleri yolunda alacaksın. Allah devreni dolandırır dolandırır. Gelir senden alır. Dolandırır şirketleri gelir sana. Diyerler gel yanımızda çalış. İşte hakiki tevekkül budur. <gülüyor> Bu mutevakkilin de imamı ı Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bakar'ın bir duasında ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sahih bir senetle İmam Ahmed rivayetinde Allahumme lekel hamdu kullu. Allah'ım bütün hamdler senedir. Bütün şükürler senedir. Allahumma la kabida lima basta ve la basita lima kabat. Senin tuttuğunu kimse veremez. Senin Verdiğini kimse tutamaz. Ve hadiye limen adlalt ve la mudhli limen hedit. Senin hidayete gönderdiğini kimse dalalete gönderemez. Senin dalalete gönderdiğini kimse hidayet veremez. Ve la mu'tiye limen mana't ve la mani'e limen atayt. Senin verdiğini kimse engelleyemez. Senin engellediğini kimse veremez. Ve la muqarrib limen ba'it ولا مباعد لما قربت senin uzak tuttuğunu kimse yapon götüremez. senin yakın koyduğunu kimse uzağa götüremez Allahım efsit aleyna min berekatike min berekatike ve rahmetike ve fadlike, ve riskika, hadis tavm ediyor Allah'ım bizim üzerimize bast ver ve at rahmetini neyi bereketini, rahmetini, fazlını, rızkını. Ya asıl da bu hadis tam açılıyor. Her şeyiyle açılıyor. Gördük mü nasıl tevekkül buradır işte. Ne dedi? O, sen tutanı kimse veremez. Sen verdiğini kimse tutamaz. Sana hidayet verdiğini kimse alamaz. Verdiğini kimse her şey kimin elindedir? Allah'ın İşte hakiki tevekkül budur. Bu da mütevakküllerin imamıdır. <Gülüyor> Evet, üçüncü, nasıl yansıtırız bu kabizden basiti güncel hayatımıza? Allah Subhanahu ve teala'ya rıza göstermekle. Rıza nedir? Kadere imandır. İmanın altıncı şartıdır. Onun da bayağı şerhine geleceğiz inşallah. Kader meselesi çetrefilli meseledir. Çok insanlığa kaymıştır. Eskide ve yenide de. Süleymaniye vakfı da bizden uzak değil. Aramızda bir kilometre var. Belki o da yoktur. Demek ki insan oğlu nedir? Ayağı kayar. İşte bu da basitten kabiz meselesi kadere rıza göstermektir. Biz dedik ki Allah subhanehu ve teala hekimdir. Elimdir. Elimdir, hakimdir. İlmi var, heçmeti var her şeyi ilmiyle, hikmetiyle verir. Demek ki bu nedir? Allah Teala mükemmeldir. Biz onun sıfatlarıyla ne yaparız? Onun sıfatlarına inanırız. Allah Subhanehu ve Teala alimdir, hakimdir. Ondan dolayı ne bizim için yazmışsa ona boyuna yaz. Er-Razzakuhu Allah. Allah Rezahtır. İstese az verir, istese çok verir. İstese çok verir, istese az verir. Çimine çok verir, kimine az verir. Kimine orta verir, kimini baldan batırır. Kimini yok eder. Fakir eder. Ama sonuç teslimiyet alacak. İşte bu nedir? Rızadır. Allah'ın bütün fiillerine rıza göstermek nedir? Kaderi iman etmektir. Çünkü dedik Allah Teala rızkı insanlara bol verseydi ne olurdu? Aşırıya giderdiler. Va gördük. Bakın bugün de Türkiye'de. 10 sene önce böyle miydi insanların hayatı? Böyle değildir. Bak rızık atıldıkça insanlar la oluyorlar. Ne şükür oluyorlar. Şükretmeyi unutuyorlar. Güncel hayatımızda 15 sene önce Türkiye'nin hali miydi? Biraz daha geri geçsen kuyruklarda ne yak alırdın, şeker alırdın, e, tüp alırdın ama şu anda hipermarketler bol bol, para bol. İnsan ne yapıyor? Bu sefer üsken'e gidiyor. Bir şey eksik olanda niye eksik oldu? Sanki haktır. Bakın gördünüz mü? Hak'tır diyor. Halbuki hak değil, hak etmemişsin. Allah istedik kadar verir. Devleti hemen sorguya çekiyorlar. Niye bugün de bu yoktur? Bugün de Türk, İstanbul Türkçe'yi temsil ediyor. İstanbul'un sokaklarına bakın, 10 yaşında araba nadir bulursunuz. 10 yaşında araba çok az bulursun. Arabaların çoğu 4-5 yaşındadır. Ne demektir bu? Demek ki para boldur. İşte ne olur insan tuhaf. Biraz daha verse bize fakirlerimizi unutur, zenginler otururluk sayet yaşarlar, israfa giderler. Eskiden gece kondu oturdu, bugün lüküstayra dairede oturuyor. Eski hayatını unutup, eski konşularını unutup, eski fakir fukarını unutup. Allah verseydi çok ne olur? Allah kaderi verir. Ondan dolayı kadere rıza göstermek nedir? Ankebut şurasında Rabbü'l Alemen diyor Allahu yebtutur rizqale men min ibadi ve yakdiru le Allah bikulli şeyin alim. Allah her şeyi alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir. Eğer kullarına istediği kadar verir, istediği kadar tutur, Bu bir kaderdir, mukadderdir. Levh-i mahfuz'da böyle yazılmıştır. Allah'ın var. Allah her şeyi bilir. Bilse de iyisini bilir. Allah miskâr-ı zerre zulümden nedir? Münezzettir. Hikmeti mutlaktır. Hikmet sahibidir. Hikmet nedir? Hikmetin tanımı nedir? Her şeyi yeri yerine koymaktır. Yeri yerindendir. Buna bu kadar vereceksin. Bunun maaşı bu kadar olacaktır. Bunun arabası böyle bu marka olacaktır. Onun arabası o marka olacaktır. Bazen ben diyorum... Bugün elhamdülillah bu kadar param var. Ya bu on sene önce bu kadar param olsaydı neler yapardım? Bu benim temennim. Bir de madalyonla öbür yüzüne bakıyordum. Diyorum ya ben on sene önce bu kadar param olsaydı belki şaşardım. Yolumu kaybederdim. Bu kalmazdım. Bu iman üzerine olmazdım. Onun için senin ilminle Allah'ın ilmi bir mi? Hayır. Allah dünyanın sonucunu biliyor. Sen bir saniye sonra ne olacak bilmiyorsun. Gafilsin. O zaman te tevekkül, rıza göstermek nedir? Alim olanın. Onun için evledin senin sözüne uymasa kızarsın ona. Neden? Çünkü baba evledin maslahatını dahi bilir. Evlet cahildir. Tecrübesi yoktur. Ama inat eder. Kul da inat ediyor Rabbil alemin karşısında. Ama aklı selim evler babanın sözüne uyar. Babam benden daha iyi bilir. Ne dese doğrudur. Tecrübesi var. E biz de allah Teala her şeyi biliyor. Dünyanın sonunu biliyor. Rıza gösteriyoruz. Beşinci, e pardon dördüncü Allah-u Teala her şey onun elindeyse, basit ise nasıl yansıtırız bunu hayatımıza? Allah'tan en büyük basit nedir? En büyük basit vermek ne de olur? Kabız almak ne de olur? Hidayet. Her şeyin başıdır. Maldan candan daha önemlidir. Allah sana git uzun ömür versin. Hidayetsiz neye yazar? Cehennem yazar. Allah sana imansız bol rızık versin. Ne yazar? Sonuçta ateş yazar. Ama hidayet verse sen cennete gidersin. Fakir, zengin cennete gidersin. Ömrün kısa, uzun cennete gidersin. Onun için dördüncü fayda bu isimler nedir? Allah'tan hidayet soracağız. Her şey onun elindedir. O verir, o tutar. Onun için en büyük duamız ne olacaktır? Allah'tan hidayet soracağız. Allah bize hidayet versin. Çünkü kime hidayet verse, kalbini inşirah eder, açar, kalbi böyle geniş olur, farah olur. Bu dünyayı çadırda yaşasa bile son çiçöşte yaşıyor. Çimin Allah Teala hidayet vermese inen çişat odadılar. Gidin bakın o şatonun, o bekçilerin, kamilerin, o bayuç bahçaların perdelerin arkasına bakın. karısıyla sorunu var. Bu sorun tabi çok sorunlar var. Yani uyuşmuyorlar, yen yani hainet var. Çocuğu baş kaldırmış ona. Çocukları arada oralarında kavga edildiler. Aile sorunumu var. Kardeşinden korkuyor malından dolayı. Oğlan babaya plan kuruyor. Wasayir, bir sürü zenginlerin hayatı. İnanmıyorsanız da bize işte bugün de kendileri dizi yapıyorlar. Bakın kanatlarda dizi yapıyorlar. Zenginlerin hayatı yap. Bizim hayatımız değil. İstanbul'u temsil etmiyorlar. Bu diziler, kim o şatoları görmüş İstanbul'da? Bizi temsil etmiyorlar. Bu diziler kendilerini temsil ediyor. Gösteriyorlar bakın hep Mutluluk yoktur. Sonucu özünle bitiyor. Bu nedir? Allah Teala hidayet alsa kalbim sıkışık olur. Ayet-i Kerimede ne diyor? Zümer Suresi 22. Ayette اَفَ مَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Kimin kalbini İslam'a inşirah etse, ferahletse, atsa kapsını allah Teala o Allah'tan bir nür üzeredir. Onun için ne dedi abidler, evliyaullah'la? Krallar ve kralların oğulları bitseler biz ne bir saadette, mutlulukta yaşıyor celib bizimle toptan, tifengten Allah'ı elimizden bırakır. Ama saadet, Madde değil, benim arazimi alırsın, hayvanımı alırsın, he? işimi alırsın. Bu böyle bir elden tutulmaz. Saadet burada yaşanılır, hissedilir burada. Buna da kimse malik olmaz, Allah'tan başka. Bir de kul kendisi. Onun için Allah'tan biz hidayet soracağız. Bir ayette de, En'am surasında, efemen yuridillahu en yuhdiyehu yarar sadrahu o İslam. Veman yıldırı o, yarar açdırı o. Veman yıldırı o, yarar açdırı o. Veman yıldırı biraz önce açdırı o. okuduk ya İslam'a verse açdırı o. Veman verse o, yarar nasıl o. çıktığına göre evet yarar arkadaşlar Allah'a biz iman ediyoruz. İsimlerine de iman ediyoruz. Allah subhanahu teala kadirdir, her şeye muhtedirdir. O verir, o alır. Demek ki biz buna tevekkül ediyoruz dedik. Seviyoruz, tevekkül ediyoruz, rıza gösteriyoruz. Ondan hidayeti soruyoruz. Neden teslim oluyoruz bu Rabbil 5 Beş. Allah hikmeti balih hikmet sahibidir allah Teala mutlak hikmet sahibidir biz bunları yaptıkça neyimiz artıyor Allahü u Teala'ya imanımız artıyor gördük mü Allahu u Teala'ya imanımız artıyor imanımız artm artmasa bu ismi biz canlandıramadık bu isim bizi neye savf ediyor Allah'a imanımız artıyor Allah mutlak ne sahibidir Hikmet sahibidir. İstediğine göre verir, istediğine göre alır. Kimse buna karşı gelemez. Verdiğinde de hikmeti var, ilmi var. Onun için hiç şaşmamış Rabbil alemin. Hastalığı niye bir de neye verir, bir de vermez? Hikmeti var. Bir kısmını biz görürüz, biliriz, bir kısmını bilmeriz. Kıyamet günü anlarız. Allah'ın işte intiham tarlası budur. Hikmetine mutlak teslimiyet olacak. Onun için Allah subhanehu teala insanı bilir. İnsanın mırın gırınlığına inanmayın. Biz de insanız. Biliyoruz. İnsana ne versen razı olmaz. Bak hava sıcak olsun ya hava çok sıcaktır. Hava savuk oldu. Aa hava savuktır. Paran çok oldu ya. Bu para çok oldu. Azar insan. Az oldu. Ya azdır ya bir az verdin. Anlatabildim mi? Sene birden eğilik yaptı. Ya çeşe bir çift kuruş daha fazla verseydi adama bak ya. He? Eylik yapmadı, adama bak ya eylik yapmıyor. Yani insanoğlunu gözünü hiçbir şey doldurmaz. Resulullah'ın dediği gibi bir avuç toprak. Bunu da Allah subhanahu wa ta'ala insan sırasında, şöyle anlatıyor. E Fecir surasında. فَاَمَّ الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ fa akramahu ve n'amehu feyaqulu rabbi akamani insanoğlu nu diyor Allah Teala ibtila etse neyle ikramıyla nimetıyla der ki beni rabbim ikram etti ve amma ila mibtalahu faqadara alayhi rizquhu feyaqulu rabbi Rızkını da az koysa az verse der rabbim beni ihanet etti yani beni az verdi beni zillete düşürdü İnsan oğlu budur arkadaşlarık. İnsan oğlu hiçbir halden razı olmaz. Ama kim hakiki razı olur ikramda dersin ya Rabbi şükür olsun, olsun. Allah Teala bana verdi. Bu kadar verdi, bana yeter elhamdülillah. Aşağıya bakacaksın. Çünkü üste baksan yorulursun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Aşağıya bak kanaat öğrenirsin. Evet. Mümin'in suresinde diyor ki: "Eyhsebûne ennemâ numiddahum bihi min mal ve banîin fi'l Allah Teala hikmeti gereği bilemezsin. Diyor ki: "Allah Teala zanneder kafirler ki biz bunlara evlet verdik, mal verdik, biz onlardan razıyık, Bilmiyor bunlar biz bu hayırları bunlara veririz. Bunların helaklerine sebeptir. Yan bu dünyada yan o dünyada. Bu dünyada alsan nesibini o bir dünyada yoktur senin. Onun için bazen Allah Teala hak etmemişsin, sana verir istidraçtır bu. İmtihandır, seni çekiyor. Baksın ne kadar fitneye düşersin, düşmezsin. İddia ediyorsun imanını yoksa hakikidir senin imanı. İmtihandır bu. Onun için bir tane günah işliyorsa Allah rızkını bol da veriyorsa bu intihandır senin için. Bu ölçü değil benim rızkımı veriyor allah Teala. Allah mene razıdır. Hayır. Bak görüyorsun sen ne değerler? Buları vermemiz ama bunlar herleri ama kendileri hissetmiyorlar. Herlerini burada kullanıyorlar. Bazen allah Teala senin üzerine hicreti kakar seni alsın götürsün. Allah bir kariyeyi bir köyü yok etmem istiyorsa fasıklarına emir verir fuzk yapısılar olarak alsın. İşte nedir bu? Bu ayetler hadisler hepsi ortada tecelli ediyor. Felemmâ nesû Ma zekiru bihi fatahna alehim abwaba kulli şey. Waller an amsulesinde diyor çafirler, asiler bu dünyaya sarıldılar Allah Teala onlara ne yaptı? Bu konuda sapıttın. Felemma şu? unuttular bizi emirlerimizi peygamberlerin davetlerini fetahna alehim abwaba kulli şey. Bütün şeyin kapısını açtılar. Her halatı verdik. Onun için bakıyorsun. Bugün de tağutlar Mursi'dir, başdardır. Çörfes ülkeleridir. Falar hepsi tağut. Allah vermiş dünyayı bunlara. Her şey onların elinde, Müslümanlar da ezik. Ama Allah Teala bunları alacak ya. Alacak, veriyor onlara. Fethne bu abi, şey. Her şeyin kapısını açtık olarak. Demek ki bazen ey gafil deme Allah subhanehu ve teala benim, ben esyan ediyorum, günahçarım Allah Allah teala da veriyor kesmiyor. Demek ki benden Allah razıdır. Bu sene istidraçtır. Bazı selef alimleri bir gün iptila olmasaydılar eyvah derler Allah bize kızmış. Bir gün başlarına bir musibet gelmeseydi. 24 saatleri gül geçseydi kendilerini levh Demek ki Allah beni musibeti verir bana aynen demir gibidir. Ataşa sokulur çelik olur. Pislikler gitsin ateşte. O iptila müminin temizler. Onun için sene iptila geldikçe temizlenir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iptilaların en büyüğü peygamberleri olur. Sonra ondan sonra dereceler olur. Evet, altıncı Allah subhanehu ve teala bu güzel ismini yani bu ismini yansıtmak için güzelimize Allah teala sana bir rızık vermişse hayat vermişse, hidayet vermişse bunu ne yapacaksın? Şükredeceksin. Bunu ifade edeceksin. Şükrü yerine getireceksin. Eydir, şükür neyle olur? Dilden olmaz. Şükür imana bağlıdır arkadaşlar. Nasıl ehli sünnette iman dilden, itikatten olmaz? Neye bağlıdır? Üç, taş üzerine oturur. Tencere gibi. İtikat, dil, ikrarı, amellerle o imanın cereyini ortaya koymak. E şükür de öyledir. Sen diyorsun ben bu rızkın içindeyim. Allah Teala bana bast etmiştir. Çüfrü benden kabz etmiştir. Değil mi? Çüfrü aldı senden hidayet vermiş sana. Rızkı vermiş, yoksulluğu almış. Şehhat vermiş, hastalık almış. Bunları hepsini almışsa senden Rabbil Alemin. Sen ne üzerine gereği? Şükretme. Şükür de neydir? Dedik üç şeyden alır. Şükür kalpten olur, dilden olur, amellerle olur. Kalpten nasıl olur? Kalbin ibadetleri var, kulluğunu orada yaparsın. Allah'tan başkaya da tevekkül etmeyeceksin. Tevekkül çünkü elden olmaz, kalpten olur. Khashyet, Allah'tan korkmak, bedelden olmaz, dilden olmaz. Neydi onu? Kalpten olur. Bu kalbin amelidir, bunu yerine getireceksin. İman neyle olur? Kalpten olur? Yerine getireceğiz. Şükür kalpten olur. Dilden ne olur? Şükretmek olur. Nedir şükretmek? Ya Rabbi sana şükür olsun. Bu değil şükür. Bu şükürün yüzde biridir. Bir kısmı uyanık var. Şükrü çarpıyor yüze. Yüz kere şükür olsun sana Ya Rabbi. Şu anda sayılar arttı, teknolojiye de arttı, matematik de genişledi, trilyonca şükür olsun sana ya Rabbi. Geçer mi? Hayır. Şükür nedir? Zikirdir. Zikredeceksin, dilinle şükredeceksin Allah'a. Evet şükür diyeceksin elhamdülillah, bu şükürdür zaten. Şükür olsun Allah'a bunu vermiş, bana bu şükürdür ama bu yüzde biridir. Diğerleri zikir olacaksın. Allah'ı hatırlatacaksın. Şükür Allah'ın emrini yerine getirip yatsağının önünde duracaksın. Babanı razı etmek için emirlerine uyacaksın. Allah'ı razı etmek için emirlerini yerine getireceksin. Bir de amelden nasıl şükür olur? Zikir dilin amelidir. Zikir kalpte de olmaz, elde de olmaz. Ben kalbinden zikrediyorum yazılır mı? Hayır yazılmaz. Kalbinden kalp ameli olur. Zikir dil hamelidir. La ilahe illallah dilin çabalayacak. Velev ki için gitmezse sen. Asbahna ve asbahel mülkü lillah bu zikirdir. Bunlar dil demelacaktır. Ama ben kalbimden La ilahe illallah diyorum, müstakfır Allah diyorum. Geçerlidir hayır. Bu tefekkürde olur. Ama zikirde olmaz. Zikirde Kur'an okumak zikirdir. Zikirin başıdır. Kur'an okumak gözünle vel olur mu? Sen ki kitap okuyorsun. Olmaz. Dilin çabalayacak. Zikirdir. Emel, ibadetlerdir. Allah'ın bedene ait olan ibadetlerdir. O nedenle namaz, zekat elden veriyorsun. Kal diline zekat verebilir misin? Ben zekatımı verdim. Kim kim aldı? Kim yazar? Çıkartacaksın. el uzatacaksın. Ha? emek vereceksin paranı vereceksin elin titremeden seve seve bu ibadet bedenle olur işte arkadaşlar şükür böyle olur demek ki bu isim Allah kabizdir vermiş bize almış bizde ne yapacağız Allahu Teala'ya sonsuza kadar şükredeceğiz İbadetlerde de diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en küçük ibadet Şükürdür. Velev ki kardeşin karşına geldi gülerüzlükten karşılama. Bu da ibadettir. Beden ibadetidir. Yüzün gülür. Buyurun kardeş nasılsın? Salam versin. Selam aleyküm Yok böyle. Gülerüzlü sadakadır. Ameldir. Şükürdür. Bunları hepsine yerine getiriyorsun. Bunları yerine getirdin. Ne olur? Sen hakkıyla Allah subhanehu ve teala'ya şükür et. İşte böyle yansıttıktan sonra bu güzel ismi kabiz ve basit hakkıyla demek ki bu ismi anlamışız. Hakkıyla kul oluruz. Sonuçta bütün ismin anlamı, anlamı seni hakiki kul yapıyor. O zaman bu isimlerin faydalarını hiç şey onu anlıyoruz. Faydaları nedir? Anlamamız Rabbimizi tanımamızdır. Rabbimizi tanıdık, hakkıyla ondan korkacağız. Hakkıyla ona sığınacağız. Hakkıyla ona hatalarımızdan ümit edeceğiz rahmetine. Hakkıyla onu seveceğiz. Allah da bizi hakkıyla kullardan eylesin. Hakkıyla kulların, hakiki kulların o bir tarafta yanında konuş eylesin. Resulullah'a, Sıddıklara, Şehidlere, Alimlere, Evliyaullah'a, Oğlanın meclisinde bizi Resulullah'a konuş eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.